İzmir'de, Tunceli'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor, her yeri sular serler götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, açık radyocular. İstanbul, İzmir, New York. Sular altında kalacak.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 var şimdi kadın diyebilirsek ona Greta Thunberg diye İsveçli 15 yaşında tek başına dünyada tek başına iklim grevine başladı İsveç parlamentosu önünde Riksdag'da geçen 20 evet. Ağustos'ta evet. tam bir ha. yıl önce şimdi yolda işte bu fotoğrafta görüldüğü gibi tamamen şey hiç e, petrol kullanmayan Doğal Kendi enerjisini kendi üreten güneş enerjisiyle ve su altı türbinleriyle giden Malitia 2 adlı teknede yol alıyor ve orada gidip konuşma yapacak evet. tereshin davetlisi olarak bütün dünya milletlerine ve aynı zamanda da tek başına başladığı eylem şimdi bir buçuk milyon. Çocuk tarafından bütün şeyi aldılar. Neredeyse bir e, rol model haline geldi aslında gençler için. Yani hani şöyle diyebilir miyiz? Mesela 68 kuşağında nasıl bir politik e, nedenlerle sokağa çıkış vardı değil mi? E, liberalizm için, açık fikirlilik için, işte sisteme karşı çıkmak için. Bugün de gençler yavaş yavaş aslında iklim için, kadın hakları, hayvan hakları ve iklim meselesi için sokağa çıkıyorlar. Bu üç mesele çok önemli hale geldi ve kökü de gençlerde başlıyor. Evet, bir, bir geç bir kadın Geç bir kız, kız olması da açık. çok önemli evet, evet. Muazzam yani ve işte kendi Muazzam tezvirat var Aleyhinde hatta bu Brexiti yani Ne gibi bir e, eleştiri be, Uğrayabilir ki be, böyle bir be, kız e, Mesela Brezilya'da filan kendisinin e, Sakat kafadan sakat O Avustralyalı bir bakan Kafadan sakat bu dedi Yani şey Avustralya'nın en sağcı Murdoch imparatorluğu evet. yani Kömüre dayalı şey, Avustralya'nın yani dünyanın en kötü e, iklim yöneticileri yönetiminin olduğu ülkelerden biri Avustralya. Hiç medeni gibi gözüküyor ama alakası yok. Yani Adani şirketinin, Hintli e, kömür ihracatçısı olarak. E, onlar şey yapıyorlar, bu kafadan sakat kızı ne kadar dinleyeceğiz, kim dinleyecek filan e, şey var, Asperger sendromu var. Ama bu benim için büyük bir Avantajdır. Ben bir de söyledim. Yani. İşte babası hikayesini satmak için şirketlerden para almış. Bunlar yani etrafta konuşulan şeyler. Tamam. Ama bütün zaten yani, sivil aktivistlere bir muhakkak kul takılmıyor mu? Ya terörist oluyorlar evet, ya aynen, e, ama aynen. E, parayla satın alınmış oluyorlar. Çok doğru ama e, Greta için çok büyük tehlike. Zaten Greta'nın kendisi de <gülüyor> bunu. Benim hakkımda böyle, yani OPEC petrol ihraç eden ülkeler birliğinin genel sekreteri adını unuttum şimdi önemli değil zaten. zaten. Bizim en büyük düşmanımız bizi mahvetmek isteyen bir bir kadın bu filan dedi. Ne şahane. Hemen cevap verdi o da. Evet. Çok memnun oldum. Çünkü bir etkili olduğumuzun bundan iyi göstergesi olamaz dedi. Gayet keskin bir bakışı ve şeyi var. Tourette asperger sendromu böyle kendilerine yalan söylenemiyor mesela böyle bir özellikleri var. Ve yani siyah beyazdan ibaret gördükleri söyleniyor. Evet diyor, tabii öyle. Yani elbette iklim değişikliği son derece büyük bir kriz diyor. Küçükte bir kitabı var, onu getirmeyi unuttum ben yani. Şu kadar ama yeni çıkan bir kitabı var. Küçük, o, hiç kimse dünyayı değiştiremeyecek kadar küçük değildir başlığını taşıyor. Bir tane de ailesiyle ilişkili kitabı var ama şunu söylüyor Greta, yani Bizi yalnız bırakamazsınız diyorlar. Biz kendi geleceğimizi, e, bit, yani biz yaşayacağız, siz yaşayamayacaksınız. Biz mesela Açık Yeşil diye bir reklam daha yapayım. Tabii Ümit Şahin'le beraber yaptığımız 10 yıldır yaptığımız bir program var Açık Yeşil evet, diye. Aynen. Onun e, birinci cildini yayınladık, can yayınlarından çıktı. Teorisi ve pratiğiyle bir ekoloji rehberi diye. Onun ön sözünde girişinde Greta'yla yaptığımız bir söyleşi de var. Biz bunu şi, tuhaf bir şekilde şeyde keşfetmiştik yıllar önce. 2015'te büyük bir iklim zirvesi New York'ta yapıldığında ben oraya katılmıştım. Oradan yayınlar yaptık ve orada ilk defa çocukları büyük bir hayretle görmüştüm. Birinin elinde bir pankart gördüm mesela. Biz büyüyünce de yaşamak istiyoruz diyorlardı. Müthiş esprili ve keskin bir şey. Yani Greta'nın geleceği daha oralardan belliydi. Şimdi bir buçuk milyon çocuk var ve Şimdi dünya grevine gidiliyor. Şimdi e... arkası yarın. Aa.